فالحمد <تصفيق> لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور ومن من الله فلا مضل له ومن فلا هادي له واشهد ان لا إله إلا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعد <تصفيق> <تصفيق> Kur'an ve Sahih Sünnet'in ışığında ashabın anlayışına uygun bir şekilde İslam fıkhını görüyorduk. Bundan önceki dersimizde biz vacip olan gusülü anlatmıştık. Ve demiştik ki altı tane vacip gusül var. Bunları bize hatırlatacak var mı? Üçünden ee, dolayı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 bugün de inşallah bugün gusnur rükünlerini anlatmaya çalışacağız vakit olursa inşallah bir daha gusnur gusnur sünnetlerini Arkanul gusul huvecibeti ha diyorlar gusnur rükünleri veya tevacipleri üçtür birincisi niyet El kişi gusul edeceği zaman niyet etmesi gerekiyor ve bu niyetin alınmasında ve getirilmesinde alimler ihtilafa düştü. Bazı alimler diyorlar ki o niyeti, o yapacağı ibadeti tam esnasında olması gerekiyor. Ve özellikle şafiiler bu konuda müteşeddittirler. Örneğin diyor ki, abdest aldığı zaman niyeti elleri esnasında değil, yüzünü yıkayacağı esnasında getirmesi gerekiyor. Çünkü... Farz yüzden başlar dolayısıyla onlar diyorlar ki tam yüz yıkanacağı esnasında o an için niyeti getirmek lazım ondan sonra tekbiratül ihrami getirileceği zaman yine tam tekbiretül ihrami getireceğine ey Allahu Ekber diyeceği zaman onunla eşit olmak şartıyla niyetin getirilmesi gusulde de aynı o şekilde şafii fıkıhçılar diyorlar ki kişiyi edeceği zaman tam suyu başına dökeceği an o an için niyet etmesi gerekiyor. Bazı alimler de diyorlar ki kişinin niyeti o an için yapacağı şeyi kastettiyse tekbiratül ihram esnasında veya suyu dökeceği esnasında veya tam da daha başka şeylerde olması şart değildir. O an için hatırlıyorsa o zaman mesele değil. Örneğin Tekbiratü'l-ihrama almadan önce safha girdiği zaman camiye gelmesiyle eğer hakikaten ikindi namazını geldiğini hatırlıyorsa, safha girdiği anda yine o şekilde hatırlıyorsa bu niyet yeterlidir. Bu niyet yeterlidir. Allahu Alem en doğru görüş de bu görüştür. Ey Cumhur'un görüşü. Bu niyetin farz olduğuna dair tabi Hepiniz bildiği gibi İmam Bukhari ile İmam Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadis, bize kim hatırlatacak? ''İnneme'l-e'mal-u-bin-niyet'' Ve buradaki ''İnneme'l-e'mal-u-bin-niyet'' hadisinde, yine alimler ihtilafa düşmüşler. Bazı alimler demişler ki, niyet kalple kast edildikten sonra, o kalpteki niyeti dil ile ikrar etmek kimisi vaciptir demiş kimisi sünnettir demiş kimisi de mustahap demiş ve doğrusu sünnet ile mustahap arasında, arasında fark yok ancak Hanefi fukası sünnet ile mustahap arasında ayrım yapıyorlar ve burada Şafii fukasında ve İmam Ebu Hanife'nin fukahasının bazıları bu görüşe bu görüşü benimsiyorlar. Ey, kişi kalbinde niyeti kastettikten sonra diliyle o kastettiği şeyi ikrar etmesi nedir? Müstehaptır. Sahih görüşe göre ise kesinlikle dil ile kalpteki niyeti, yani kalpte kast niyeti dille ikrar etmek kesinlikle sünnet değil, bil akis bid'attır. Ve tabi ki biliyorsunuz bid'at, sahih görüşe göre bida hasene ile bid'a-i diye bir şey yoktur. Bidat bid'attır. Çünkü Ayşe Tosya'nın hani diyor ki ne diyor? Kullu bid'atin eş dolele. Ey her bid'at haktan ayrılmaktır, sapıklıktır. Dolayısıyla burada kişi banyoya gireceği zaman o an için eğer hakikaten cünüblükten veyahutta cuma veya veyahutta hayızdan, nifastan yıkanacağına dair o an için hatırlıyorsa o zaman o niyet o kişi için yeterlidir. Ancak Şafii Fukase demişler ki o suyu dökeceği an veyahut da tekbiretül ihramı alacağı an veyahut da keseceği an artık o niyet ne olursa olsun o niyetle beraber ne olması o fiille beraber niyet olması gerekiyor. Evet. Demek ki dil ile niyet getirmek binattır. Ancak bazı durumlarda dille kalpteki niyeti dille ikrar etmekte bir beis yok. Çünkü delil var. Örneğin hac ile ömre ve da kişi kurban keseceği zaman. Aleyhissalatü vesselam kurban keseceği zaman o kurbanın ne için kestiğini kalben niyet ettikten sonra ondan sonra besmele çekiyor. Diyor ki Allahümme هذا minke ve leke. hac ve ömrede ömre yapacaksa yine kalben hangi ibadeti yapacaksa ömre ise ömre o zaman o oh şeyi kastettikten sonra ömreyi kalben kastettikten sonra dil ile diyecek ki lebeike allahumma umreten eğer hac ise diyecek ki lebeike allahumma hacca buradaki hac <coughs> eğer hac kıran ise orada ne diyecek <coughs> hacca ve umreten tamam eğer temettü ise birinci şeyinde yani ilk kudümünde ömre niyetine niyet edecek. Ancak şeye gittikten sonra mineye gidileceği zaman ey sekizinci gün olduğu yerden orada sünnete uygun yapmak isterse banyo yapar veya orada niyetini alır, ihramını giyer öylece gider. İşte bu durumlarda kalpteki kastından sonraki dille ikrar etmekte bir beis yok. Niçin? Çünkü burada ve vesselam bizzat burada dille ikrar etmiştir. Ancak bu üç yerden daha başka yerlerde kalpteki niyeti dille ikrar etmek kesinlikle sünnete aykırıdır. Hiçbir sahabi bu şekilde ikrar etmiş değildir. Dolayısıyla sonradan çıkarılan bu tür iştihatlar naslarla çeliştiği için bu içtihatlar merdüttür ve daha önceden demiştik ki nasın varlığında içtihat batıldır. <gülüyor> evet. İkinci rükün ise ettesmiye. İkinci rükün ettesmiye ve ettesmiye biz abdest konusunda değinmiştik. Bazı alimler besmeleyi farz görüyorlar. Bazı alimler müstahap görüyorlar. Bazı alimler müstahap görmüyorlar. Ve biliyorsunuz Ahmed bin Hanbel'in mezhebine göre, genel mezhebe göre besmele getirmek vaciptir. Ahmed bin Hanbel'in bu konuda iki görüşü var. Bir görüşte diyor ki bununla ilgili hiçbir sahih hadis bilmiyorum. Başka bir rivayet ne görüşünde diyor ki bu hadisi bu hadiste bir veis görmüyorum. Ve demiştik ki bu Besmele ile ilgili olan hadis asıl itibarıyla zayıftır. Ancak daha başka senetlerin şehadetiyle bu hadisin sahih veya hasen derecesine yükseldiğinden dolayı İmam Elbani Rahimallah ve bu çizgide olan hadis uleması diyorlar ki bu hadis hasenun li gayrihi. Ey başka hadislerin şehadetiyle bu hadis nedir? Hasendir. Dolayısıyla bu hadis Hasan ise burada sünnet müvacip mi, mi ihtilafa düşmüşler. İmam Elbani ile onun çizgisinde olan alimler demişler ki abdest esnasında besmele vaciptir demişler. Dolayısıyla abdest esnasında vacip ise o zaman usul esnasında da nedir? Vaciptir. Ancak abdest esnasında besmeleyi vacip görmeyenler usul esnasında da besmeleyi vacip görmüyorlar. Dolayısıyla orada sünnet olarak görüyorlarsa burada da nedir? Sünnettir. Burada olduğu yerde banyo yapacağı esnasında çıplak olduğu için hamamlarda, hamamda kişiyi Allah'a almak caiz olmadığını söylüyorlar. Ve bu konuda buradakine alimler ihtilaf etmişler. Daha doğrusu konuşma bazı alimler çok daha çok müteşeddit olup hiç konuşulmayacağını söylüyorlar. Ve biz bölüm babında biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam ile hanımı Aişe radiyallahu Teala anhe gusül ettikleri zaman o diyor ki benle Resulü ve vesselam ikimiz diyor bir kap çeşinden abde, gusül abdesti alıyorduk. Ve diyordum ki o bana diyor ki bana bırak yani tas, tası bana bırak o diyor ki bana bırak demek ki burada ne yapıyorlar burada konuşuyorlar. Ve biliyorsunuz banyo esnasında banyo esnasında banyo yapacak olan kişi ne olur? Çıplak olur. Ancak bazı tarikat ehli diyorlar ki Ali satt ve selam'a iftira atarak Ali satt ve selam yani onların görüşlerine göre Ali satt ve selam banyo yaptığı zaman göbekten aşağı, aşağısına paştemel veya hutta e, izar bağladığını söylüyorlar. Kesinlikle Ali satt ve selam'ın sünnetinde böyle bir hadis yoktur. Dolayısıyla bu Ali Satt ve iftira attıkları gibi aynı zamanda aşırı gidiyorlar. Aynı zamanda aşırı gidiyorlar. Ve hanımıyla beraber banyo esnasında ikisi de çıplak olmak şartıyla burada konuşuyorlar. Dolayısıyla bu an, bu esnada besmele getirilir mi, getirilmez mi? Sahih görüşe göre getirilmekte bir beis yoktur. He, yani Bismillah diyecek. Tamam mı? Ve Dediğim gibi mesela İbn i Üthemin Rahimahullah Hembeli fukahasından olan şimdiki çağdaş alimlerden bazıları bu besmeleyi zikretmekten bir beys görmüyorlar çünkü mezhebe dayanıyorlar. Bazıları mezhepten müstakil yani müştehid oldukları için diyor ki burada besmele getirmek caiz değildir ve Ebn-i Üthemin Rahimallah, Hembeli mezhebinden olup bu konuda müstakil bir görüşü olduğu için diyor ki orada niyeti kalben getirecek. Ey besmeleyi niyeti kalben getirdiği gibi besmeleyi de kalben getirecek. İmam Elbani Rahim Allah, burada cevap vererek diyor ki kalben getirileceğine dair hadisten herhangi bir delil yoktur. Bunu iddia eden diyor bize bir delil göstersin. Ey kalben getirileceğine dair bize bir delil göstersin. Hakikaten de hadis uleması bu meseleyi araştırıp baktıktan sonra kalple getirileceğine dair niyet gibi hiçbir delil yoktur. Dolayısıyla bu, bu imamların nedir? İçtihadıdır. İçtihadında isabet ederse iki sevap almış olur. Hata ederse bir sevap almış olur. Ve İmam İbun Üthemin Rahimi Allah biliyorsunuz yani usul alimlerden olup kuvvetli alimlerden birisidir. Tabii ki bizim inancımız neydi? Bizim inancımız Sahabi olsun, tabi olsun, alim olsun, alhame olsun, ilim öğrencisi olsun, kesinlikle bulunan hiçbirisi masum değildir. Ey bizim inancımızda, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in dışında, daha doğrusu resullerin dışında herkes isabet edebileceği gibi hata da edebilir. Dolayısıyla bu alimlerin, bu rabbani alimlerin iştihadları karşısında kişilerin onlara bağlılıkları. Artık ilim dereceye, derecesine bağlı. Kimisi der ki bu adam güvenli bir kişidir, ben hiç araştırmadan ben bunu taklit ederim. Kimisi der ki hayır, evet alimdir başım üstüne ama ben bu meseleyi araştırırım. Ve en doğrusu da en doğrusu da araştırıp hakikatı gerçek delilinden almaktır. Ama şahıs mukallittir. der ki ben araştıracak kadar vaktim yoktur Veyahut da öyle bir e, öyle bir yeteneğim de yoktur. Çünkü ben ilim talebesi değilim. O zaman bu güvenlidir. Ben bunu taklit ederim. Taklit edebilir mi? Evet. Avam tabakasına mensup olan bir kişi böyle bir alimi taklit etmesinde bir beis yoktur. Ve bundan önceki suhbetlerimize ve evet, derslerimize demiştik ki avamın belli bir mezhebi yoktur. Avamın mezhebi mutlaktır. Ey herhangi bir alim o kişi o bir meselede hüküm verirse o kişi o alimin görüşünü kendine mezhep edinebilir. Ve geçmişte biz bu konuda bazı örnekler vermiştik. Örneğin dedik ki mesela bir kişi bir meseleyle karşı karşıya gelir. Haçta olur veyahut herhangi bir ibadette diyorlar ki işte filan adam alimdir. Gidiyor efendim diyor. İşte ben işte şu şu şu mesele karşı karşıya geldim. E yani ne yapmam gerekiyor? Ve ona demiyor ki ben Hanefi'yim veyahut Şafii'yim veya veyahut Hanbeli'yim veyahut Maliki'yim. Veya Müslümandır soruyor. O da demiyor ki ben sana işte şu mezhebe bu mezhebe göre söylüyorum. Diyor ki işte şöyle yaparsan doğrudur şöyle yaparsan yanlıştır. Ve o kişi o alimin vereceği fetva kendisi için ne olmuş oluyor? Mezhep olmuş oluyor. Dolayısıyla avam tabakasına mensup olan kişilerin ille de belli bir mezhebi yoktur. Nasıl? Mesela Hanefi mezhebine mensuptur. Hanefi mezhebine mensuptur. Hacca Hacca gitti. Orada bir meseleyle karşı karşıya geldi. Orada bir alim var, bir alim var gider o alime bir şey sorur ve Hanefi olmasına rağmen der ki şöyle yap. O yaptığı şey Halbuki Abu Hanife'nin mezhebine ters düşüyor. Halbuki kendisi Hanefidir. bunu için orada ondan kabul ediyor. Diyor ki eğer bu adam alim olmamış olsaydı veyahut da bu meselede bilgili olmamış olsaydı devlet bunu buraya fetva mekamına koymazdı. Dolayısıyla o adam hanefi olmasına rağmen şafi olmasına rağmen başka bir imamın veyahut da alimin verdiği fetvasına bağlanmasında veyahut da almasında kesinlikle bir sakınca yoktur. Ve demiştik ki kişi avam tabakanın belli bir mezhebe mensup olup sahih hadisi gördüğü zaman... Doğrusu ona ona gereken şey nedir? Kendi mezhebini bırakıp sahih hadise uymasıdır. Niçin demiştik? Demiştik ki burada bütün imamlar diyorlar ki ila sahih hadis Hadis sahih olursa o benim mezhebimdir. Ve özellikle bu Hanife rahimeullah İbn Abidin haşiyesinde, Fethu'l-Kadir'de İmam Es-Saraksi kendi kitaplarında burada bu imamın bu meşhur görüşünü ne yapıyorlar kitaplarında yazmış ve Ebu Hanife'nin mezhebine mensup olan insanlara bir mesaj olarak sunuyorlar. Ancak ister Ebu Hanife'nin mezhebinden ister Şafii'den Hanbeli'den mutaassıp olan insanlar maalesef şiddet bu mezhep içerisinde muteber olan alimlerin bu sözlerini itibara almaksızın heva ve heveslerine uyarak hocalarında veyahutta onları terbiye eden kişilerin taassup göstererek kendi görüşlerinden vazgeçmiyorlar. Ve İbni Abid'in biliyorsunuz son İmam Abu Hanife'nin mezhebine mensup olup son devrin alimlerinden meşhur bir alimdir. <gülüyor> Ve bu Haşiye, haşiyesinde birinci mücelledinde bu meseleyi ne yapıyor? Naklediyor. Ha, o zaman kişi hangi mezhebe mensup olursa olsun sahih hadis ona nakledildiği zaman o zaman o kişi dininde samimi ise gerçekten ona düşen görev yine kendi mezhebine bağlı kalmak şartıyla o sahih hadisle amel etmesi onun üzerinde vaciptir. Dolayısıyla burada niyeti dille, niyeti dille veyahutta besmeleyi kalple veyahutta dille getirmek madem ki bu konuyla ilgili delil var veyahutta bir tarafta delil yoksa bazı şahıslar ihtihadi yönden bu meseleye değiniyorlarsa o zaman burada ilim talebelerinin araştırma yaptıktan sonra kendilerinin sahih veya da tercih ettikleri görüşü benimsemekte bir beis yoktur. Niçin? Çünkü delil varsa zaten delile sarılması gerekiyor. Delil yoksa o zaman bu müştehit alimlerin görüşleri arasında kalbine en müsterih olacak olan görüş hangisi ise onu alır ve onu tatbik eder. Dolayısıyla burada bazı alimler besmeleyi dille getirir ve vaciptir diyorlar. Özellikle İmam Elbani ve çizgisinde olan alimler. Ebün Uthemin Rahimahullah diyor ki kesinlikle banyolarda veyahutta da Allah'ı anmak kesinlikle caiz değildir. O zaman besmele kalple getirilecek. İmam Elbani Rahimahullah şunu da ilave ediyor. Diyor ki kişi tuvaleti üzerinde olduğu zaman Allah'ı anmaktan alıkondu. O zaman kalpte Allah'a anmak isterse kalbinde anar. Örneğin tam tuvaleti üzerinde oturduğu an birden nefes çekme, nefes alma gereği oldu. İşte o nefes, nefesi almak istediği zaman kalben orada ne yapar? Orada Allah'a Allah anmakta bir beis yok. Veyahut da kendisi hamamdayken ezan okunuyorsa orada kalben ezanı takip etmekte bir beis yoktur. Ancak dille Allah'a anmak veya da dille ezanı takip etmek tuvaletin üzerinde olduğu zaman ey çiğiş veyahut da dışkıyı yaptığı esnasında diyor ki burada men edilmiş diyor. Özellikle bu çağdaş banyolarda diyor böyle bir şey söz konusu değildir. Çünkü banyolar tertemiz olmakla beraber su döküldükten sonra böyle bir necaset kalmıyor. O zaman oradaki hamam aynen diğer odalar gibi normal olarak bir oda sayılır. Dolayısıyla orada sahih görüşe göre vallahu alem besmeleyi cehren getirmesinde bir beis yoktur ve burada kişi dilerse burayı taklit eder ona uyar dilerse bu taraftaki alimleri taklit eder onlara uyar Allahu burada besmele tabi demiştim ki ya bu besmele ilgili olan hadis hadis itibariyle aslı zayıftır ama daha başka hadislerin şeh şehadetleriyle bu hadis nedir Hasan derecesine yetişiyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam İmam Ebu Davud ile İmam Ebu Mece'nin gösterdikleri yerde ve la لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللّٰهِ taala aleyh. Tamam mı? Her kim abdest alacağı zaman ve bu abdest esnasında Allah'ın ismini anmıyorsa onun abdesti yoktur hadisi. Bu hadis asıl itibarıyla zayıftır ama bunu destekleyecek hemen hemen 4-5 tane hadis var. Ve o zaman bu 4-5 hadisin şehadetiyle hasen derecesine yükseliyor. Allahu alem. Üçüncüsü, gusül <gülüyor> cemiyel a'da ve huva rükunun. Üçüncü rükun neydi? Bütün bedeni ıslatmak. Bu da rükundur. Bütün bedeni, bütün bedeni ıslatmak. Burada erkekler ile kadınlar arasında tabii ki fark var. Bir kadın cünüp iken veyahut da hayız veyahut da nifaslı iken saçları bağlı olduğu halde saçlarını açıp da mı banyo yapması gerekiyor yoksa kapalı veyahut da bağlı olduğu halde mi burada alimler ihtilafa düşmüşler. Tabii ki geçmişte geçmişte bazı erkekler aynen kadınlar gibi onlar da saçlarını örgü şeklinde ne yapıyorlardı örüyorlardı. Bugün özellikle e, cihat sahnelerinde veyahut da sahalarında olan bazı erkekler dikkat ediyorsanız Bazıları saçları örgülüdür, bazıları örgüsüzdür. Yani ta omuzlara kadar geliyor. Özellikle dağlarda olan. Burada hembeli fukahası kendi aralarında bile ihtilafa düşmüşler. Mezhebe göre, meshebe göre bir kadın, bir kadın cünyplü iken saçlarını sökmesine gerek kalmıyor. Ancak hayızlı iken sökmesi vajiptir. He. şimdi diyor sadece örgüler değil çünkü şu anda mesela kuaförde bazı kadınlar örgüsüz bir şekilde saçlarını böyle topuz yapıyorlar tamam mı yani sadece örgüye bağlamayalım saçlar bağlı olduğu halde ve bazı kadınlar mesela çok para koyduğu için mesela kuaföre gidiyor 100 riyal 200 riyal 500 riyal saçlarını bu şekilde buradan topluyorlar ve mesela saçını bozmak istemiyor Tamam mı? Burada sökmesi gerekiyor mu? Gerekmez mi? Sadece örgü değil. Sadece örgü değil. İcabında buradan bağlamış olabilir. Evet. Veyahut bazı erkek veyahut da bazı kadınlar saçları çok sık olur. Özellikle e, siyah tenli olan kadınlar. Çünkü siyah tenli olan erkek ve kadınlar saçları özellikle çok ise kolay kolay e, su dibe inmiyor. Su dibe inmiyor ve dikkat ediyorsanız başlarını mesh zaman su hemen üstte kalıyor böyle. Dibe inmiyor. Eğer hakikaten başın derisine su ulaşmayacaksa o zaman ister cünüplük esnasında olsun, ister hayız esnasında olsun o zaman kadın mutlak manada saçını ne yapması gerekiyor? Sökmesi gibi ya da açması gerekiyor. Eğer açmakta zorluk çekiyorsa o zaman ne yapması gerekiyor? Sökmeden cünüplük esnasında sökmeden suyu döktükten sonra ne yapacak? Saçını bu şekilde ufalayacak ki su deriye değsin. Ama abdest esnasında biliyorsunuz suyun deriye değmesine gerek yok. Saçların silinmesine, silinmesi yeterliydi. Ebu'l Useymin rahimeullah ve İbn Bez diyorlar ki bir kadın cünüplükte ve hayızda başla saçları saçları sökmek Nedir? Mustahaptır diyorlar. Hem cünüpte, cünüplükte hem de hayızda. İmam Elbani Rahimahullah ile bunun çizgisinde olan alimler diyor ki cünüplükte sökülmesi, sökülmesinde bir beis yoktur. Sökülmemesinde bir beis yoktur. Ancak hayızda sökülmesi gerekiyor. Burada inşallah delilleri de zikredeceğiz. <gülüyor> Burada Vallahu alem yani en doğru görüş de kadın cünüplükten dolayı saçlarını sökmez ancak hayızdan dolayı sökmesi lazımdır. Ve Ahmed bin Hembel'in mezhebi de budur. Ancak İmam İbn Ütemin ile İmam İbn Baz rahimahumullah burada mezhebin dışına çıkarak tamam mı ayrı bir iştihad edilmişler. İmam Elbani rahimahullah bu konuyla ilgili hadis getirerek ve bu hadisin de sahih olduğuna dair ispat ediyor ve diyor ki bu hadise dayanarak cünüplükte cünüplükte e, saçı sökmek müstehaptır. An vacip değildir ancak hayza sökmek vaciptir. Ve burada İmam Bukhari ile İmam Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri bir hadiste diyor ki "Thumma afada ala sair cisdihi." ay elma Kişi niyetten sonra tabi ne yapar? İlk önce baştan başlar. İlk önce üç defa başına su döker. Ondan sonra tabi sünnete biz gelince burada anlatacağız. Hüsnü nasıl yapılır? Sağdan mı, soldan mı, alttan mı, üstten mi bunlara değineceğiz. Südöküldük, üstten döküldükten sonra ne yapacak? Bütün vücudu tamim etmek nedir? Rükündür. Ey vaciptir. Dolayısıyla burada şayet bütün Vücut tamim edilmese veya vücuttan bir cüz kuru kalırsa o kişi cünüplükten çıkar mı çıkmaz mı? Doğru, doğrusu yani sahi görüşe göre o kişi cünüplükten çıkmaz. Bu konuda en büyük delil satt ve selam kişi abdest alırken ayağının topuğunda biraz kuru kalmıştı ve orada Ali satt ve selam yüksek sesle diyor ki yani ve selam veilün lil a'kab minen Tamam mı? Bunun için söyledi çünkü bizzat bakıyor ki ayağında bir cüz kuru kalmış. Eğer abdeste, abdeste kişi abdest almak istediği zaman bu vacip olan yerlerde bir cüz kuru kalırsa nasıl abdest alınmıyorsa ve abdest batıl ise aynı şekilde gusül esnasında da gusül esnasında da vücuttan bir cüz böyle kuru kalırsa o zaman o kişinin guslu nedir? Sahih değildir. İade etmesi gerekiyor. Evet. Buraya kadar bu konu, bu rükünler bitiyor. Eğer vakit varsa sünnetlere geçeceğiz. O zaman burada son verelim. Gelecek hafta şedirdir sanat. Hadi vallahi Allahu nasallahu müstahap olan değil mi? Henüm müstahap olan. İşte Hanefi fukahası sünnet ile müstahap arasında ayrım yapıyorlar. Doğrusu sahîh görüşe göre sünnet eşittir, müstahap müstahap eşittir sünnet. Senapta çünkü işledik kardeşler